Efendim Derişan. Efendim DTK Radyo'da, DTK Radyo'da. Ömer Pekin'le İbretli Hikayeler. Hayat, yeni serüvenlere erken açarken, hayatın kendisi hikaye olmaya devam ediyor. Ve şimdi Ömer Pekin'le Hayat haberdir. Hikayemizin adı bir radyo diyeceğinin Maskülen dominantları 6. Bölüm Kamran işsiz güçsüz bir o kadar da boşta gezen halk arasındaki deyim ile kaldırım mühendisliği yapan İstanbul'un varoşlarında büyümüş bu varoşlarda varoluşçuluk mücadelesi veren ve bu mücadelede kendini efektif olarak kullanamayan prezantable bir delikanlıdır Baykuşların korkutucu uğuldamaları arasında gecenin sessizliği şehrin varoşlarına çökmüş Tam uyuklamaya geçtikleri sırada o şehirde uyumayan, ayakta duran biri vardı O biri Kamuran'dan başkası değildi Uyuyamıyordu Kamuran Uyumak için saydığı koyunlar bitmiş, gökyüzündeki yıldızları saymaya başlamıştı <gülüyor> Evlerinin gece manzarası çok güzeldi Yatağına uzandığında tüm gökyüzünü ve yıldızları görebiliyordu Yo. Evlerinin teras katı falan yoktu. Yıldızları görebiliyordu. Çünkü evlerinin çatısı yoktu. Çatısı yoktu. Çatısı yoktu. Ömer Pekin'de İbretlik hikayeler. Çatısız evlerinde yazlar neyse de kışlar çok zor geçiyordu. Kamran'ın zavallı babası yakıt tasarrufu olsun diye pencereleri pimapenli çift cam yaptırmıştı ama evin çatısı olmadığı için ev ısınmıyor ...ve bir türlü tasarruf yapamıyorlardı. Göz kapakları uyumaya direnen Kamuran'ın göz kapakları... ...iyice ağırlaştı ve tam bir trilyonuncu yıldızı saydığı sırada... ...nihayet uykuya daldı. Ömer Pekin'le, Ömer Pekin'le... ...ibretlik hikayeler, ibretlik hikayeler... ...gece o kadar sessizdi ki çıt bile çıkmıyordu. Ve gecenin sessizliği gece bekçisinin düdük sesiyle bozuldu. Gece bekçisi Kamuran'a düdük diye bağırıyordu. <gülüyor> ne olduğunu anlayamamıştı Kamuran. Tam bekçiye dönüp düdük sensin dümbük diye bağıracaktı ki bir de uyandı. Rüya görmüştü Kamuran. <gülüyor> Korkuyla uyandı ve uyanır uyanmaz rüya tabirlerine baktı. Rüya tabirlerinde bir bekçinin birine rüyada düdük diye bağırması o kişinin üç vakte kadar radyo dj olacağı anlamına geliyordu. Evet, rüyasında radyo dj olacağını görmüştü Kamuran. Aslında küçüklüğünden beri radyo dj olmak istiyordu. Evet, radyo dj olunca dj çok şey vardı, çok şey vardı, çok şey vardı. Ömer Pekin'le ibretlik hikayeler. Öyle ya. Bugünlerde herkes radyo diyeceği oluyordu. Herkes talk show'ucu, showman, stand-upçı oluyordu. Ben, ben neden olmayayım diye haykırdı. Üstelik bir stand-upçıda ve radyocuda olması gereken bütün özellikler kendisinde fazlasıyla vardı. Hem kel, hem top sakallı, hem pala bıyıklı, hem keçi sakallı, hem kekeme, hem de asiydi. <gülüyor> yalnız, yalnız bir handikapı vardı. Herkes R'leri söyleyemeyip Rye ye y diyor ki avransa, Ağları söyleyemiyor, ağlara B' diyordu, B' diyordu, B' diyordu. Olsun, diksiyon kursuna gider, düzeltirim diye düşündü. Hem, hem Mehmet Ali Brand'ın, Kadir Çöpdemir'in, Beyaz'ın ve daha nicelerinin diksiyonu kendisininkinden daha kötüydü ama yine de ünlü olmuşlardı. En kısa zamanda radyocu olmalıydı. Tekrar, tekrar gözlerini kapadı. Ve rüyasına kaldığı yerden devam etti. Amacı kendisine düdük diye bağıran gece bekçisini bulup Allah senden razı olsun abi bana radyoculuğun kapısını açtın demekti ama O bekçiyi tüm gece boyunca bulamamıştı. Bulamamıştı. Bulamamıştı. <gülüyor> Devamı gelecek bölümde. Ömer Pekin'le ibretlik hikayeler. Perişan efem her gün çift saatlerde dünya radyoda. Perişan FM, Perişan FM. Türk Eradiyonu, Türk Eradiyonu, Türk Perişan FM.